ve şerr-ül umuri muttasatuhâ, ve kullu muttasatin bidâ'a ve kullu bidâ'atin dalâle ve kullu dalâle'tin fîn-nâr. Tefsir dersimizde Necm suresinin 31. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Öyle ki kötülükte bulunanları yaptıkları dolayısıyla cezalandırır. Güzel davranışta bulunanları da daha güzeliyle ödüllendirir. Ebu Said el-Hudir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir kul İslam'a girer ve bunda samimi olursa daha önce yaptığı bütün hayırları Allah onun lehine yazar. İşlemiş olduğu bütün şerleri, kötülükleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür. Yaptığı her hayır için en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer, her bir kötülük içinde Allah affetmediği takdirde bir günah olarak yazılır. Bunu Nesai, Bukhari muallak olarak zikretmiştir. İbnül Arabi, Mucemin'de ve Beyhakşu Abul İman'da Sayısnat'ta rivayet etmişlerdir. Muaz bin Cebel radiyalantin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nerede olursan ol, Allah'tan sakın ve işlediğin kötülüğün ardından onu yok edecek iyilik yap. İnsanlara karşı da güzel ahlaklı ol. Bunu Tirmizi, Ahmet, İbn-i Ebişevi ve başkaları rivayet etmiştir. Aynısını Ebu Zerr yine Tirmizi, Ahmet, Bezar Darimi ve başkaları. Bir de Enes Radyalant'ten İbnül i Lebbar Mu'cem'in i̇bn Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Yani e, yaptıkları dolayısıyla Allah kötülükte bulunanları cezalandırır. Güzel davranışta bulunanları da daha güzeliyle ödüllendirir. E, İslam'da güzel amel işleyenleri, salih amel işleyenleri bir mislinden, on mislinden, yedi yüz misline kadar ecir yazılacağı bildiriliyor bu hadiste. Bu manada e, hadisler mütevatirdir. Yani Ebu Zer İbn Abbas Radyalan'madan daha başka sahabelerden de e, pek çok yoldan bu sabit olmuştur. Yani kişi e, bir rivayette şu ayrıntı zikrediliyor. Kişi bir e, iyilik salih bir amel işlemeye niyet ederse, bu niyetinden dolayı ona bir hasene yazılır. Onu gerçekleştirdiği takdirde 10 misli ile 700 misli arasında ecir vaat ediliyor. Yani burada e, niyet etmesi ve onu gerçekleştirmesi e, bununla ilgili kötülükte de kötülüğe niyet ederse bundan dolayı günah yazmıyor Allah Azze ve Celle. Eğer kötünden vazgeçerse Bundan dolayı da ecir yazıyor. Bir günaha e, niyet eder de onu yapmazsa, yani yapmaya imkanı olduğu halde onu yapmazsa Allah Azze ve Celle e, o günahı terk ettiğinden dolayı da ecir e, yazıyor. Şayet o günahı işlerse onu sadece misliyle, bir misli olarak e, onun aleyhine yazılıyor. Tevbe etti takdirde de tabii ki onun affedileceği vaat edilmiştir. O 32. ayet ki onlar Ufak tefek günahlar dışında, günahın büyük olanından ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Şüphesiz Rabbin bağışlaması geniş olandır. O sizi yerden inşa ettiği, yarattığı zaman ve analarınızın karnında ceninler halindeyken sizi en iyi bilendir. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp durmayın. O sakınanı daha iyi bilendir. Evet, İbn Abbas radyalanma bu ayette... İllelemem kavli, Müslüman olmadan önce geçenler hariç demektir demiştir. Yani bu ayette lemem kavliyle kastedilen Müslüman olmadan önce işlenen amellerdir. Biz burada mealde e, ufak tefek günahlar dışında dedik, lemem. E, diğer rivayetlerde böyle geldiği için. E, İbn Abbas ise bunu İslam'dan önce, yani Müslüman olmadan önce geçenleri affeder diye tefsir etmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh, diğer rivayette iller lemem kavlinde kişinin çirkin işler yapıp sonradan tevbe etmesi kast edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Allah'ım bağışlarsan bütün günahları bağışlarsın. Ufak tefek günahı olmayan hangi kulun var ki? Yani burada da elemma kavli geçiyor. Ve ey abdin leke La elemma, yani lememi olmayan hangi kulum var ki? Yani burada bu hadiste, bu merfu hadiste burada küçük günahların kastedildiği açıkça anlaşılıyor. Bu hadisi Tirmizi, Bezar, Taberi tefsirinde hakim, Şubül İman'da Beyhaki, sayısın adına rivayet etmişlerdir. İbn-i Mesud Radyalan'tan gelen rivayette de, Gözlerin zinası bakmak, dudakların zinası öpmek, elin zinası tutmak, ayakların zinası ise yürümektir. Kişinin cinsel organı bunları ya doğrular ya da yalanlar. Kişi bu işlere cinsel organıyla yaklaşırsa zina etmiş olur. Aksi takdirde işlediği şeyler lemem, yani küçük günahlardan sayılır. Bunu Abdurrazak tefsirinde, Taberi tefsirinde hakim ve Şuab-ı Liman'da bey haki rivayet etmişlerdir. İbn-i Abbas radyalanma dedi ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadis kadar ellemem tabirine benzeyen bir şey görmedim. Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselamın şöyle buyrunu rivayet etti. Ademoğluna da nasibi yazılmıştır. Buna muhakkak kavuşur. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası adım atmak, kalbin zinası etmek ve temenni etmektir. Cinsel organ bunu ya tasdik eder ya da yalanlar. Bunu Bukhari, Müslim tefsirinde taberi rivayet etmişlerdir. Evet burada e, zinaya götüren bu e, ameller lemem olarak tefsir ediliyor i̇bn Abbas radıyallahu anh tarafından da zinanın kendisi ise büyük günahlardandır. Evet Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Muhakkak ki şeytan şöyle dedi. İzzetine yemin olsun ki ey Rabbim Ruhları cesetlerinde bulunduğu sürece kullarını saptırmaktan vazgeçmeyeceğim. Rab Tebarek ve Teala şöyle buyurdu. İzzetim ve celalime yemin olsun ki onlar benden bağışlanma diledikleri sürece ben de onlar bağışlamaktan vazgeçmeyeceğim. Bunu Hasan-ı Hakim Ahmet, Ebu Yala, Av bin Hümeyd rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'a dayandırılır ama isnadında metrok bir ravi olduğu için isnadı zayıftır. Bir rivayet var. Fakat bu söz Abdullah bin Mübarek ve Seleften pek çok kişinin kendi sözü olarak sayıh yollarla gelmiştir. Yani Allah Azze ve Celle günahlardan dolayı işte onlar tevbe ettikleri sürece affedeceğini vadettiğinde şeytan bu sefer onlara istiğfar etmeyecekleri, başlanma dilemeyecekleri günah icat edeceğim diyor ve böylelikle bidatleri çıkarıyor. Yani bidatler e, hayır zannedilerek, öyle itikad edilerek yapıldığı için, Allah'a yakınlaşma zannedilerek yapıldığı için kişi bundan tevbe etmez, bağışlanma dilemez. İşte şeytana bu yüzden bidatler günahlardan hatta büyük günahlardan daha sevimli gelir. Çünkü günahları işleyen bir kimse bundan dolayı suçluluk duyar ve ona tevbe kapısı açıktır. Ama bidatı düşürürse şeytan bir kulu Kişi yaptığı şeyi hayırlı bir amel zannettiği için bundan bağışlanma dilemeyecektir ve e, hayırlı bir şey yaptığını zannederken Allah'tan ancak uzaklığını artırmış olarak Rabb'in huzuruna varacaktır. Belki de o bidat kendisinin dinden çıkmasına bile sebebiyet verecektir. Bu sebeple şeytan işte bidatleri, bidatlerle saptırmayı asıl hedef haline getirmiştir. Yani Günahlarla insanı saptırmaktan ziyade bidatlerle saptırmak şeytanın en büyük arzusudur. Bu sebeple mesela abid görünümünde olan işte tasavvuf ehli olsun, diğer bidat ehli gruplar olsun, hariciler olsun, bunlara baktığınız zaman işte günahlardan zahiren sakınan kimselerdir bunlar. İşte dindar kimselerdir. İbadet ehli kimselerdir. İşte konuştukları sözler genelde dini içerikli sözlerdir. Giyimleri öyledir, yaşantıları öyledir ama bunların itikadi ve ameli olarak işledikleri bid'atlar meyhanelerde içki içen, ne bileyim sağda solda çeşitli günahlar işleyenlerin kabahatinden çok daha büyüktür. Yani daha tehlikelidir. Bir mesela Kadir Gecesi namazı. Kadir Gecesi işte mübarek bir gece. Kur'an'la sabit mübarek oldu. Ama o geceye has 12 rekat bir namaz uydurmuşlar. Diğer işte bazı geceler mübarek olmadı halde yani hakkında nas vardı olmadı halde insanların kendiliklerinde mübarek ilan ettikleri daha başka geceler de var. İşte Miraç Gecesi gibi. Sonra bu gecelerin gündüzüne oruç, gecesine işte ayrı bir namaz veya ibadet atfetme, aşure günü işte çeşitli sünnette vardı olmayan bir takım eylemlerde bulunma, işte Muharrem ayında e, sünnette vardı olmamış bir takım ibadetler veya e, senenin genelinde insanların ibadet olarak ortaya attıkları şeyler. Ramazan ayında teravih namazını 20 rekat kılmak mesela. Bunun gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne Ramazan'da ne Ramazan dışında 11 rekattan fazla gece namazı kılmamıştır. Ayşe Radyalı'nın adından geldiği üzere buhar ve Müslim e, rivayetidir bu. Fakat insanlar bu gibi ibadetlerde artış olduğu zaman veya orucun iftar vaktini daha fazla uzattıkları zaman, imsa'nın vaktini daha erkene aldıkları zaman sanki daha çok ibadet ettiklerini zannederler. Böylelikle Allah'tan uzaklıklarını artırırlar. Artı, dinde Allah'ın meşru kılmadığı bir şeyi meşru kılmış olurlar veya bunu meşru kılan Ortaklar edinmiş olurlar. Allah Azze ve Celle Şura Suresinin 20. ayetinde yoksa onların Allah'ın dinde meşru kılmadığı şeyi dinde kendilerine meşru kılan ortakları mı var buyurarak bunun e, şirkle alakasına işaret etmiştir. Evet. Bu tehlikeli bir yoldur. E, bu konuda yani bidatlar konusunda söz uzun. Yeteri kadar da daha önce ders yapıldı. O yüzden ayrıntılarına girmeyeceğiz. Kısaca şurasının bilinmesi lazım. Bidatlarla İbadet edenler, günahlarla isyan edenlerden daha tehlikeli bir konumdadırlar. Allah Azze ve Celle'nin e, Nur Suresi 63. ayetinde, Resulün emrine muhalefet edenler, başlarına e, bir fitnenin gelmesinden yahut can yakıcı azaptan sakınsınlar ayeti, direkt bidatlerle de ilgilendirilmiştir. Çünkü Resulün emrine muhalefet e, iki şekilde olur. Ya bu işte günahlar yoluyla açık bilinen herkesin günah olduğunu bildiği günahlar sebebiyle olur. Kişi o yaptığı şeyin günah olduğunu bilir ve öyle yapar. Bidatlere gelince, yani kişiyi asas fitneye düşürecek olan bidatlere gelince, onun günah olduğunu kabul etmez. Onu Allah'a yakınlaşma olarak bilir fakat hakikate Allah'a isyan eder. Bu konuda yani Nur Suresinin 63. ayetin tefsiriyle alakalı olarak yani birebir örtüşen bir örnek daha önce zikrettiğimiz gibi Abdullah bin Mübarek'in Kitab-ül İbn-i Asakir'in tarihinde e, ilginç bir rivayeti var. Yani savaştan dönüyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı savaştan dönüyorlar. Yani düşmanla cenk etmişler. Savaşlık iş bitmiş. Bu dönüş esnasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de Bakara 238-239. ayetlerinde e, Korku ve güven halinde işte e, yaya ve binekli olarak kork halinde yaya ve olarak e, namazı kılın Allah'ı zikredin güvene kavuştuğunuz zaman ise Allah'ın size öğrettiği şekilde namazı kılın bu şekilde emrediliyor şimdi savaş halinde işte e, korku namazı savaş halinde kılınacak namaz öğretilmiş cemaatle namazın ne şekilde kılınacağı işte bir grup beklerken bir reketini kılarken diğer bir grup işte gözülük yapar. Sonra onlar yer değiştirir. İmam iki rekat kılarken cemaatten olan kimseler ise birer rekat kılmış olurlar. Bu şekilde korku namazı meşru kılınmıştır. Bu namaz bineklerde de kılınması meşru kılınan bir namaz. Yani korku halinde binekli veya olarak kılın. Yani hangisine e, imkan varsa o şekilde kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman ise size öğretildiği gibi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril Aleyhisselam gelmiş namazı tarif etmiş, öğretmiştir, vakitten öğretmiştir yaya olarak yerde kılınıyor. Bu şekilde öğretmiştir. Namazı yani savaş dönüşü esnasında binekleri üzerinde kılacağız diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın ayette ne zikrediliyor? Korku halinde. Binekli ve yaya olarak kılın. Şimdi içlerinden birisi diyor ki yani şu an işte düşmanı bertaraf ettik. Dönüş yolundayız. Yani korku durumu yok. Ben e, yaya olarak yerde kılacağım diyor. Bineğinden iniyor ve yerde kılıyor. Akıl yürütüyor. Allah Resulü'nün emrine karşı akıl yürütüyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki muhalefet etti. Allah da onu muhalif düşürecek veya muhalif düşürsün. Yani beddua şeklinde de anlaşılabilir. Haber kipinde de anlaşılabilir. Allah Resulü'nün kurduğu bu cümle. Ve bu adam yani bineğinden inip de daha fazletlisini yapıyorum ümidiyle. Yani ben Kur'an'a uyacağım. Yani bir nevi hadisi Kur'an'a arz etmek gibi düşünün bunu. Şimdi öyleleri var ya. İşte biz hadisi Kur'an'a arz ederiz. Kur'an'a uyarsa onun amel ederiz. Kur'an'a uymazsa hadisi reddederiz diyorlar ya. Aynı buna benzer bir mantık. Yani Kur'an'da korkhalinde bir nevi olarak kılın diyor. Şu an korku hali yok diyor. Aynı sefer de namazın kısaltılması meselesinde bazıların yaptıkları yorum gibi. O konuda da Nisa suresinin 102. ayetiyle ilgili e, rivayet var biliyorsunuz. Ömer radıyallahu soruyorlar. Yani ayette düşmandan korkarsanız işte namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur yolculuk halinde. Böyle buyuruluyor diyor. Şu an diyor ne düşman var ne böyle bir korku hali. Ömer radıyallahu diyor ki senin tereddüt ettiğin konuda ben de tereddüt ettim ve bunu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a sordum. E, bu Allah'ın size bir ruhsatıdır. Onu kabul edin buyurdu diyor. Yani seferdeyken düşman korkusu olsun veya olmasın namaz kısaltılarak kılması meşru kılmıştır. Yani ben Kur'an zahiriyle amel ederim. Ben Resul'ü dinlemem diyen bir kimsenin hali küfür oldu. açıktır bu meselede. İşte böyle bir olay. Yani şu an korku hali yok. Düşmandan e, kurtulmuşuz. Dönüş halindeyiz. Harp bitmiş. Dolayısıyla ben e, yerde kılacağım namaz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beddaasına muhatap oluyor. Ve bu adam İrtidat etmeden ölmüyor. Yani Allah Resulü'nden sonra biliyorsunuz çeşitli irtidat olayları oldu. Çeşitli fitneler meydana geldi. İbn-i fitnesi esnasında irtidat ederek ölüyor. Şimdi bakın bu fitne ayette geçen fitneye bu uğradı. Bunun uğradığı fitne dinden çıkış oldu. Onun emrine muhalefet edenler can yakıcı bir azaba veya fitneye uğramaktan sakınsınlar. Bakın buradaki fitne dini konusunda olursa Büyük tehlike. Kişinin irtidat etmesine sebebiyet verecek, şirke düşmesine sebebiyet verecek bir fitne. Cenni yakıcı azap kısmı ise yani kişi Allah'a ve Resulüne isyan ettiğinde günah işlediğinde yani günah olduğunu bildiği bir şey işlediğinde ve bundan tevbe etmeden öldüğünde tevbe etmeden ölmüş ve Allah da ahirette bağışlamadı diyelim. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Nisa 48 ve 116. ayetlerinde Allah Şirki bağışlamaz. Şirkin altındakileri ise dilediği kimse için bağışlar buyuruyor. Yani kişi şirk dışında bir şeyle, şirk dışında bir günahla Allah'ın huzuruna çıksa, tevbe etmemiş olarak Allah'ın huzuruna çıksa, Allah onu dilerse bağışlar, dilerse azap eder. İşte bu ayette Nur suresi 63. ayetinde bahsedilen azap, Allah'ın bağışlamaması takdirinde medana gelecek olan azaptır. Kişi günah olduğunu bildiği bir şeyi işlediğinde azaba muhatap olabilir. Ama Allah bağışlayabilir de. Bunun garantisi yok. Yani, ayette bu uyarı vardır. Ama fitne, fitne, yani o şirkle eşdeğer bir şeydir. İrtidat olabilir, şirk olabilir, küfür olabilir. Kişi Allah'ın huzuruna tevbe etmediği bir e, küfür, şirk ile çıkarsa bunun affı, kurtar tarafı yok. Bunun kurtulma ümidi yok yani. Bu yüzden bidatlar e, karşı çıkılması gereken el ile, dil ile bunlara güç yetmedi takdirde kalp ile buz edilmesi gereken, cihad edilmesi, e, karşı çıkılması gereken en öncelikli işlerdir. Bidatlerde ya itikadi olur ya ameli olur. İtikadi bidatler işte kaderiye, e, mürciye, haricilik, cehmiye, rafızilik, sufilik vesaire vesaire. Bidat fırkaları diye e, saydığımız fırkalar itikadi bidatları temsil eder. Ameli bidatlere gelince kişi aslen e, bu fırkaların mensubu olmayıp da esasen sünnet ehli birisi olsa dahi bidat olan bir takım amelleri olabilir. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ister itikadi olsun ister ameli olsun hiçbirisine ayırt etmeksizin bütün bidatlar sapıklıktır buyurmakta. Her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyurmaktadır. Yani her kim emrimiz olmayan bir itikatta inanırsa demiyor bakın. Her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa ya ben tesbih çekiyorum boncukla çekiyorum tesbihimi ne var ki bunda? Bütün bidatlar ateştedir. Bütün bid'atler sapıklıktır. Yani hadis bunu söylüyor. Dinde sonradan çıkarılan her yenilik din namına, Allah'a yakınlaşma namına çıkarılan her yenilik ibadet suretinde dahi görünse o bir ateştir. O bir sapıklıktır. Her sapıklıkta da ateştedir. Bakın bu e, tehditleri biz özellikle Sünni, Ehli Sünnet, aslen Ehli Sünnet olan kimseler için bu uyarıyı yapıyoruz. Yani ben ehli sünnetim, ben işte harici değilim, ben mürci değilim, ben rafızı değilim, ben cehmiye değilim diyerek kişi ameli olarak işlediği bazı bidatları asla hafve alamaz. Çünkü e, tehdit eşit seviyede geliyor. Bütün bidatlar sapıklıktır. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattır, her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir. Allah Resulü Aleyhisselatü da her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa diye söylüyor bunu. Emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur. Evet, yani bu ilmi gerektirir. Bu mesele ilmi, ilimle amel etmeyi gerektirir. Çünkü kişi sağdan soldan birilerinden hayır üzere olduğunu zannettiği birilerinden duyduğu bir ibadetle amel eder ve yaptığı şey bidat olabilir, dinde bir aslı olmayabilir. O halde ilimle amel edenler kurtulur. İlimle amel etmeyenler helak olur. Sünnete tutunanlar kurtulur. Yani sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Sözü işte misvak kullanmak veya başa sarık sarmak bunun gibi meseleyle sınırlı değil. Sünnet ilimle amel etmeye gerektirir. Çünkü sünnetin sayıh olanı var. Uydurma, sünnete nispet edilen uydurmalar var. Bugün insanların işte sünnet diye e, zannettikleri, itikad ettikleri öyle şeyler var ki e, delilini araştırdığınız zaman bidat olarak ortaya çıkıyor. Aslı olmadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ilimle amel etmeyen bir kimse helak olur. Fitneye uğrar. Bidate düşer. Hayır üzere olduğunu zannederken esasında Allah Azze ve Celle'den uzaklığını artırır. Ee, Kev suresinin sonlarında e, işte size amel ettikleri halde, amelleri bakımından en çok ziyana uğrayanlara haber vereyim mi buyuruluyor. Amel ediyorlar. Amel bakımından en çok ziyana uğrayanları haber vereyim mi? Kimdir onlar? Onlar iyi bir şey yaptıklarını zannederek yapanlar. Yani zan ile hareket edenler. اَلَّذ۪ينَ يَحْسَبُونَ enhum يُحْسِنُونَ suna. Yani iyi bir şey yaptıklarını zannederek yapanlar. Amel ediyorlar. Ama o amelleri kendini helake götürüyor. Namaz kılıyorlar ama o namazları kendini helake götürüyor. Öbürü içki içiyor. Belki Allah'ın affıyla kurtulacak. Ama bu Allah'ın meşru kılmadığı bir şey din edindiği için daha tehlikeli bir konumda oluyor. Evet. Enes bin Maik radiyalandı'ndan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah tebarek ve teala buyurdu ki, Ey Adem oğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit ettiğin sürece senin hatalarını bağışlarım ve hiç aldırış etmem. Bura hatayla kasdelen günahlar. Ey Adem oğlu, senin günahların göğün bulutlarına ulaşsa bile sen de benden bağışlanma dilesen seni bağışlarım ve hiçbir şey aldırış etmem. Ey oğlu sen bana dünya dolusu kadar günahlarla gelip bana hiçbir şey ortak koşmamış olsan şüphesiz seni dünya dolusu bağışlamayla karşılarım. Bunu Tirmizi, Ahmet ve Bezzar sayısında rivayet etmişlerdir. Bakın buradaki ayrıntı nedir? İnsanın yani insanın işte günahtan masum olma gibi bir durumu yok. Her Ademoğlu hata edicidir. Hata edenlerin yani günah işleyicidir. Günah işleyenlerin en hayrıları da tevbe edenlerdir buyuruyor hadiste. Allah Azze ve Celle burada yani kullarına hiçbir zaman asla hiçbir şekilde günah işlemeyin diye bir emri yok. Böyle bir yasa yok. Hiçbir şekilde günahsız olarak benim huzuruma gelin diye bir isteği yok kullarında. Hatta bir takım hadisler de gelmiştir. Siz hiç günah işlemezseniz ben sizi helak ederim. Sizin yerinize günah işleyen fakat benden bağışlanma dileyen kullar yaratırım buyuruyor. Yani insanın tabiatında günah işlememek diye bir şey yok esasında. O halde bizim neye dikkat etmemiz lazım? Günah işleyebilirsin ama istiğfar etmen lazım. Derhal Rabbine tevbe etmen lazım. Onu silecek hayırlı hasenat dediğimiz amellerden işlemen lazım. Amelini asla temize çekme, yani kötü amelini asla temize çekmemen lazım. Günahını temize çekmemen lazım. İnsan Günahları e, düçar ola ola, günahları işleyişleye bunları bunlara hafif göre göre ne raddeye ulaşır? O günahlardan bağışlanma dilemeyecek seviye gelir ki helak oluş budur. Şirk burla başlar, küfür burada başlar. Yani haramları helal itikad etmeye. Günahlardan sakınmanın asıl sebebi budur. Çünkü insan günahları işlediğinde onu yaşam tarzı haline getirir ve artık ondan bağışlanma dilemez. Hatta kendisine bu günahından dolayı ee, emri i maruf, nehyan münker yapıldığında bundan dolayı öfkelenir. Ee, belki yaptığı şeyin artık günah olmadığını iddia etmeye başlar. Böyle bir itikadi bozulmaya sebebiyettir Asıl tehlike burasıdır. Zaten bidatla ilgili olan kısmı da burasıdır. Yani yaptığın şeyden, yaptığın kötülükten bağışlanma dilememe tehlikesi. Şeytanın en büyük hedefi bu. Öyle günaha düşer olursun Günahlarını artık sahiplenmeye başlarsın. Bağışlanma dilemez olursun. Tevbe etmez olursun. Tevbe edilmesi gereken bir şey olarak görmezsin. Hatta hayatın normali olarak görürsün. Daha önceki kavimleri biliyorsunuz. İşte Şuayb Aleyhisselam ve diğer e, bazı peygamberleri, kavimleri işte siz aşırı temiz kalmak isteyen kimselersiniz diyerek onlar bu sefer e, aslında övgü olan bir şeyle kınamaya başlamışlardı. Aşırı temiz kalmak isteyen kimselersiniz. Yani temiz adam olmak artık o toplumda suç haline geliyor. Bu itikat onları helak etmiştir. Lut kavminin helak olması sebebi bu itikadlarıdır. Kendi pisliklerine, kendi düçar oldukları o pisliklere, sahiplendikleri pisliklere bulaşmayanları kötü görüyorlar. Nasıl bizim zamanımızda, işte sen çalmazsan, çırpmazsan, hilekarlık yapmazsan, işte pasif, beceriksiz falan filan veya hayalı olmak şu an kötülenen bir sıfat haline geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki geçmiş peygamberlerden bir söz kaldı geriye. اِنَّنْ testehhi, فَفْعَلْمَا almaşte. Eğer haya etmiyorsan, utanmıyorsan, ne istersen onu yap. Bakın burada emir kipi gibi geliyor ama burada yasaklama var. Yani ne istersen yap. Değil. Eğer Allah'tan haya etmiyorsan, kullardan haya etmiyorsan, Allah'tan da kullarından da utanmıyorsa. Bir insan ne isterse yapsın. Çalmak mı istiyor? Çalar. Zina etmek istiyor? Zina eder. Her pisliği yapar yani. Böyle bir kınama vardır bu sözde. Haya bakın bu ayette zikredilen şeylerden birisiydi Haya. Hayasızlıktan kaçınırlar. Haya dediğimiz gibi iki şekli var. Allah'a karşı Haya Mümin olan bir kimse aynı zamanda ihsan sahibi olmalıdır. O ihsan sahibi olmak da her an sen Rabbini görmesen de Allah'ın seni her an gördüğünü bilerek yaşamandır. Her an Allah'ın seni gördüğünü bilerek yaşayan bir insan nasıl olur? Öncelikle Allah'tan haya üzeri olur. İnsanlardan da bir haya var. Şer'i sınırlarda. İnsanlara karşı olması gereken de bir haya var. Bir de meleklere karşı bir haya var. Müstahabı olan bir haya. Şimdi mesela kişinin yalnız başınayken çıplak durması caizdir. Ama kişi meleklerden Allah'tan haya ettiği için örtünürse Allah örtünmeyi sever diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu övgüyle zikrediyor böyle bir şeyi. Yani bir sahabenin bir Hakim Bin Hizam'dı yanlış hatırlamıyorsam radyolar. Allah Resulü işte yalnızken yani yıkanırken e, çıplak yıkanabilir miyim? Allah Resulü bunun nubah olduğunu söylüyor ama haya etmenin daha fazletli olduğuna işaret ediyor. Yani burada müstahap olan da bir kısmına işaret ediyor. İnsanlar yokken peki ya insanlar varken işte kişinin avretini açması yani şer'i sınırların dışına çıkmasına ne dersiniz? İşte bu hayasızlıktır. Bugün böyle bir hayasla karşı çıkanlar ise ceza görüyor. Mevcut tağuti yasalarda. Yani e, Allah'ın kulları iblise kulluk edenleri zamanında emri maruf ve nehyi an'il münkerle uyarmadıkları, engel olmadıkları için o şeytanın kulları öylesine galip geldiler ki bugün Allah'ın kulları sesini çıkaramıyor. iyiliği emredemiyor ve kötülüğü yasaklayamıyor. Hayasızlığa karşı çıkamıyorsun artık. Birisi hayasız birisi değil binlerce kişi. Hayasını tamamen terk etmiş, sokağa çıkmış Kış desen sen suçlusun artık. Ve ceza e, görüyoruz. İşte şeytanın e, bu konuda gafil davranan kimselere karşı bu bir galibiyeti maalesef. Evet, e, böyle bir toplum demek ki hayasızlığı artık hayaya tercih etmiş bir toplumdur. Yani helak hak eden bir toplumdur. Şirke düşmüş bir toplumdur, küfre girmiş bir toplumdur. Yani bunlar e, mücerret ameli meseleler değil. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rivayete dikkat edin. Abdullah bin Amr bin As radiyallahu gelen rivayette e, bu Ebu Hürer'e radiyallahu gelen rivayetin benzeridir bu. İşte giyinmiş çıplaklar diye tarif etti. Başlarını deve örgücü gibi yapan. Örtülüdürler ama. Çıplaktırlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Güya örtünürler ama çıplaktırlar. Açık saçı kadınlardan bahsetmiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde. Örtünen kadınlardan bahsediyor. Örtünüyorlar ama hakikatte çıplaktırlar diyor. Yani Allah kadında da insan kadında da hakikatte onlar çıplaktırlar. Böyleleri e, Müslüm'ün Ebu Hureyre Radiyalan'tan yaptığı rivayette cennetin kokusu 400 senelik mesafeden duyulmasına rağmen bunlar kokusunu dahi alamayacaklar diyor. Kimler bunlar? Bunlar. Yaptığı şeyin, bakın, açık saçık bir kadın olur, yaptığı şeyin günah olduğunu bilir, bunu itiraf eder ve bundan dolayı Rabbinden bağışlanma diler. Yani günahını sahiplenmez, açılıp saçılmasını sahiplenmez, bundan dolayı ben günahkarım der. Bunu kastetmiyor. Hadiste bahsedilen bu değil. Örtündüğünü iddia ettiği halde, çıplak olan, Allah'ın emrettiği tesettürü yerine getirmediği halde, ben İslam'a göre örtünüyorum diye iddia edenler, başlarını deve örgücü gibi yapanlar, işte e, giyindikler halde çıplak olanlar, cennete giremez, kokusun da alamaz diyor Allah Resulü bu, bu ancak küfür hakkında söylenen bir şey. Ancak kafir bu, bu e, teyhidde muhataptır. Bu ahiretteki hüküm bakın. Abdullah bin Amr bin As gelen rivayet dikkat edin. Ahmet bin Hanbel ve başkalarının rivayet etti. Onun da isnat-ı Oradaki lafızda ise şu geçiyor. Şayet sizden sonra bir ümmet olsaydı, yani bir peygamber gelseydi, siz nasıl sizden önceki kavimlerden e, cariyeler aldınız, bunlar da cariye olarak alırlardı diyor. Ne demek bu? Bakın bu da dünya hükmü. Dünya hükmü bakımından da bunlar kafirlerdir. Şayet yani yeni bir peygamber gelecek olsa bu hakikati açıklar ve sizinle savaşır. Kadınlarınızda böyle örtündüğünü iddia eden bu kadınlar da cariye olarak alırdı. Nasıl ki siz, işte başka kavimler, mesela onlar da Hristiyandı değil mi? Yahudiydi, Hristiyandı veya e, İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensup olduklarını iddia ediyorlardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi ve ashabı savaştılar bunlarla. Bunların kadınlarını kafir cariyeler olarak aldılar. Şayet sizden sonra bir ümmet ol, olsaydı, yani yeni bir peygamber gelecek olsaydı ne yapardı? Sizin işte bu, kendisini İslam'a nesip eden bu kadınları cari olarak alırdı. Dünya hükmü bakımından da bu. Durum bu kadar ciddi olmasına rağmen bakın, örtündüğünü iddia ettiği halde İslam'ın asla onaylamadığı yani daracık pantolon, tayt giyiyor, üstüne başörtüsünü örteyiyor ama ben tesettürlüyüm diyor ya bunun küfrü açık saçık olup da Açıl, açılıp saçılmasını günah olarak kabullenen, bundan dolayı kendisini günahkar olarak kabullenen kimseden çok daha beterdir. Yani burada e, işte Haya meselesinden bahsettiğimiz için işte daha çok kadınlar ön plana çıkıyor. Çünkü Haya öncelikle kadınlarda e, asli bir unsurdur. Yani bir Kadın, yaratılışı bakımından erkekten daha fazla hayayla donanmıştır. Bir kadının hayayı terk etmesi büyük badireler atlatmasını gerektirir. Erkekte haya daha azdır. Yani normal fıtraten böyledir. Erkekler daha girişken olur. Ama kadınların yaratılıştan gelen bir çekingenlikleri, o hayaları vardır, istihyaları vardır. Kadının bu hayayı terk edip de şu an gördüğümüz vaziyette sokaklara... E, Beter bir vaziyette çıkmaları Allah'ın onların içinde yarattığı vicdana karşı büyük mücadeleler verdiklerini gösteriyor. Yani vicdanlarına muhalefet ettiklerini gösteriyor. Evet erkeklerde de e, bu mücadele vardır ama kadınlardaki haya daha fazladır, daha fazla olması gerekir. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte e, bazı hadislerinden bahsederken sahabeler işte perdelerinin arkasındaki hayalı genç kızların bile iştebileceği şekilde seslendi diye niteliyor sahabe. Bakire kızların, o hayalı kızların diye hayalarıyla zikrediliyor. Haya meselesi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ali bin Ebi Talib radiyallahu ile beraber bir takım sahabelerini Hatip bin Beltea'nın işte müşrike bir casus gönderiyor müşriklere, ee, o kıssada dikkat ederseniz Ali radıyallahu bu müşke kadını yolda yasak yakalıyor. Allah Resulü'nün haber verdiği yerde yasaklıyor. Yakalıyor. Yakaladığı zaman kadın inkar ediyor. Bende yok bir şey mesaj falan diyor. Ali radıyallahu diyor ki o kadına ya bize o mesajı çıkarır verirsin ya da senin için tıplak soyarım diyor. Okay. Müşrike. Müşrik bir kadın. Bunu kabullenemiyor, hemen saç örgülerinin arasından o kağıt parçasını çıkardı diyor, verdi diyor. Yani e, bakın bu insanlara karşıya Allah'a iman ettiğinden değildi onun hayas. Bu hayada ortadan giderse işte e, Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam haber verdi. Geçmiş peygamberlerin sözlerinden biz şu söz kaldı: Eğer haya etmiyorsan ne istersen yap. Yani. Bunun manası şudur. Ne istersen yap değil bakın. Eğer haya etmiyorsan haya et ki kötülükler işleme. Eğer haya kalmamışsa yani Allah'tan korkun kalmamışsa, kullardan utanman kalmamışsa o zaman ne istersen yap. Yani sen artık e, küfre girmişsin yani ne yaparsan artık ancak pisliğin artar yani. Bu bu manada bir kınama sözüdür. Evet ayette hayasızlıklardan kaçınırlar. Ee, büyük günahlarla beraber hayaslılıklardan kaçınırlar. Bakın ne diyordu? Ufak tefek günahlar haricinde. leme haricinde. Allah mümin kullarını, iman eden kullarını onlar sıfır hatalı sıfır günahlı kullardır diye nitelemiyor. Yani İman eden, Allah'tan sakınan, hayaslıktan sakınan, büyük günahlardan kaçınan kimselerdir. Ama illaki lememe muhatap olurlar. Yani harama baktıkları olur ama onların imanları, onları zinaya düşmekten engeller. Bir takım işte e, kem düşünceleri olur, suizanlar olur veya gıybetler olur, şunlar olur, bunlar olur. Tamamen günahlardan uzak duramazlar. Bu yüzden Allah Azze ve Celle müminleri hiç günahları olmayan kimselerdir diye nitelemiyor. Ufak tefek günahları vardır. Ama onlar ki büyük günahlardan sakınırlar ve hayasılıktan sakınırlar. Haya çok önemli bir şey. Haya demek kalbin hayatı demektir. Haya yoksa kalp ölmüş demektir. Ölü bir kalpte e, ancak küfür üzere olan kimsenin kalbidir. Bundan Allah'a sığınırız. Evet. Bu Enes bin Malik radiyallahu anh'ın rivayet ettiği de ne geçmişti? E, Allah İmandan vazgeçmemeleri için, tevbeden vazgeçmemeleri için mümin kullarına bu kutsi hadisinde bir müjde veriyor. Sen yeryüzü dolusu, göklerin, bulutların dolusunca günah işlesen dahi yeter ki sen tevbe et, Allah'a kul yönelmeye devam et, Allah ile irtibatını kesme, Allah seni affle ile karşılayacak bu vaat ediliyor. Ebu Zerr Radyalan'tan gelen rivayette, Sadık mastuk yani doğru sözlü ve doğrulanmış olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle şöyle buyurdu. İyilik on misliyle veya daha fazlasıyla karşılık bulur. Zikrettiğim rivayet. Kötülük ise misliyle karşılık bulur veya onu bağışlarım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmadığı halde benimle karşılaşırsa, yeryüzü dolusu kadar günah olsa bile onu o miktarda bağışlamayla karşılarım. Evet, bunu da Ahmet Hakim Mucemül Efsat'ta, Taberani, Hasan İstinad'la rivayet etmişlerdir. Yine e, biraz daha bir açıklama içeren bir rivayet. İbn Abbas radyalanmadan Nebi Aleyhisselat Vesan buyurdu ki muhakkak ki Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurdu. İçinizden her kim benim günahları bağışlamaya kadir olduğumu bilirse bana bir şeyi ortak koşmadığı sürece aldırmaksın onu bağışlarım. <Gülüyor> Bakın Allah Azze ve Celle aynı nisa. 48 ve 116. ayetlerinde olduğu gibi kendisine şirk koşulmamasını, şirk ile huzuruna gelinmemesini öncelikle şart olarak koşuyor. Bunun dışındakini ise bağışlarım diyor. Yani bu günahlarla ölürsen eğer dünyada tevbe edersen zaten dünyadayken bağışlıyor. Şirk için de böyledir bu. Dünyadayken şirkten de tevbe etse bir kimse Allah Azze ve Celle onu bağışlayacaktır. Yani şirkten döner Allah'a yönelirse. Günahlar için de böyledir. Burada bu kutsalistlerde bahsedilen şey tevbe edilmeden Allah'ın huzuruna gidilmiş günahlar hakkında. Yeter ki şirk koşmasın. Demek ki asıl mesele burada bu. Bu şirk koşmamak için de işte, şirkin bütün türlerinden kaçınmak, bu meseleyle alakalı olarak da işlemiş olduğun günahı helal saymamak, sahiplenmemek. Yani sen bir şey mesela bazıları şöyle korktur. Yani hadi bir günah üzerine ölürse bir kimse tevhid ehliyse o günah üzerine ölürse günah üzerine ölmesi demek bir kimsenin kafir olarak ölmesi demek değildir. Bir kimse mü'minse, iman ehli ise, tevhid ehli ise o kimse şayet yaşıyor olsaydı yani o günahtan sonra yaşayacak olsaydı Allah azze ve celle onun tevbe edecek olduğunu en iyi bilendir. Eğer şirke bulaşmışsa yani yaptığı şeyi helal itikat ediyorsa bunu da en iyi bilen Allah azze ve celledir. Allah şirke elini zaten affetmez. Ama biz dünya hükmü bakımından adam mesela intihar ederek ölüyor. İntihar büyük günahlardan birisidir. E, i̇ntihar üzere öldüyse bu adam kafirdir diyemiyoruz. Onu en iyi bilen Allah'tır. Bunu bir küfür üzere mi yaptı yoksa bunun günah olduğunu bilerek yani Allah'ım beni affet ama işte ben başka çıkar yol bulamadım diyor. Yani biz bunu asla masum görmüyoruz. Cahilliktir bu. İkisinin böyle diyerek intihar etmesi cahilliktir. Bunu masum falan görmüyoruz ama böyle bir itikat en azından o kimsenin küfür üzere olmadığını gösterir. O halde günah üzere ölen bir kimsenin asla işte küfür üzere öldüğünü kimse iddia edemez. Eğer iman ehliyse, tevhid ehli birisi ise bu kimse. Allah Azze ve Celle tevbe edilmeden huzuruna gelinmiş günahlar için bunu söylüyor. Yeryüzü dolusu günahı olsa, yeryüzü dolusu bağışlamayla seni karşılarım diyor. Hangi şartla? Allah'a şirk koşmamış olmak şartıyla. Tevhide halel getirmemiş olmak şartıyla. Evet, Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve Sellemi şöyle buyurduğunu işittim: Bir kula bilmeden bir günah isabet edip veyahut bir günah işleyip de ''Ya Rabbi ben bir günah işledim. Yahut bilmeyerek ben bir günaha düşer oldum. Kusuruma af ve mağfiret et.'' diye günahını itiraf ve niyaz ederse o kulun Rabbi, demek ki kulum dilediği zaman günahını affedecek ve dilediği zaman da cezalandıracak bir Rabbi olduğunu bildi. ''Öyleyse ben de kulumu mağfiret ettim, bağışladım.'' buyurur. Sonra bu kul Allah'ın dilediği zamana kadar günah işlemeden yaşar. Sonra bir günaha daha düçar olur. Veya bir günah daha işler ve ''Ya Rabbi ben bilerek bir günah daha işledim ve bilmeyerek bir günaha düçar oldum.'' ''Kusuru mahve, mağfiret et.'' diye niyaz ederse o kulun Rabbi, demek ki kulun kendisinin günahını bağışlayacak veya kendisini cezalandıracak bir Rabbi olduğunu gereği gibi bildi. Öyleyse ben de bu kulumu mağfiret ettim diye buyurur. Sonra bu kul Allah'ın dilediği zamana kadar günahsız yaşar. Sonra yine bir günaha düçar olup veya bir günah işlese ve Ya Rabbi ben bir günah işledim veya bir günaha düçar oldum. Kusurumu bağışla diye Allah Teala'ya yalvarsa o kulun Rabbi demek ki kulum günahını affedecek veya kendisini cezalandıracak bir Rabbi olduğunu bildi. Ben de kendisini üç defa bağışladım. Artık günah işlediğinde tevbe etmesini bilen bu kulun istediği işi yapsın diye buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, yani burada Rabbin rububiyetinin itirafı söz konusudur. Yani şirk üzere olmayıp da Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dilemesi. Bu sebeple de Allah Azze ve Celle affını, mağfiretini vaat ediyor kullarına. Evet. Ayette bahsedilen diğer bir hususta öyleyse kendinizi temize çıkarıp Durmayın, nefsinizi temize çekmeyin uyarısı vardı. Bununla ilgili harca bin Zeyd bin Sabit radyalanmadan Ensar hanımlarından Ummul Ala, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişti. Şöyle haber verdi. Ensar arasında muacirler için kura çekildi. Bize Osman bin Nazun düşmüştü. Onu evimizde misafir ettik. Ölümcül bir hastalığa yakalandı ve bu sebeple öldü. Yıkanıp elbiseleriyle kefenlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdi. Ölmüş olan Osman'a hitabeni dedim ki Ey Ebu Sahip Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Senin hakkında güzel şehadette bulunuyorum ve biliyorum ki Allah sana ikram etmiştir. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın ona ikram ettiğini sen nereden biliyorsun? Bunu, bu arada Osman bin Mazun radıyallahu anh'ın da e, siyerini hatırlayan olursa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan hadım olmak için izin isteyen zahid sahabelerden birisi. Yani zahiren hiçbir günahına şahit olunmayan Kimselerden birisi. E, ve hayırlı bir amel üzerinde ölüyor. Yani e, ölümcül bir hastalıkla ölüyor. Yani e, şehitlik vaat edilen hastalıklardan birisi. Böyle bir halde. Ve bu sahabe hanım böyle deyince Allah sana ikram etmiştir. Kesin bir dille söylüyor bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna karşı çıkıyor. Allah'ın ona ikram ettiğini sen nereden biliyorsun? Ben babam ve annem sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü. Allah buna ikram etmez de kime ikram edecek dedim. Şöyle buyurdu. Ona ölüm gelmiştir. Vallahi onun için hayrı umarım. Vallahi ben Allah'ın Resulü olduğum halde bana ne muamele yapılacağını bilmiyorum. Bunun üzerine ondan sonra ben asla kimseyi tezke etmiyorum dedim diyor. Ümmü'l-Ala radiyallahu anh. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Burada genel manada işte muayyen şahıslar hakkında Kesin şehadette bulunmak, zaten itikat derslerinde geçmişti işte e, şadet bidattir diye. Yani bir kimsenin mutlak olarak cennemlik olduğuna, iman ehli e, kimselerden bahsediyoruz. Mutlak olarak cennetlik olduğuna veya cennemlik olduğuna şehadet etmek. Bir kimsenin mutlak olarak mümin olduğuna şahitlik etmek. Bir kimsenin işte mutlak olarak şehit olduğuna şehadet etmek. Bunlar e, bidat olan şeylerdendir. Şimdi insanlar rahatlıkla söylüyor şehit diye. Yani mümin veya falanca Allah dostu diyor. Bu da aynı şekildedir. İsmen falanca Allah dostu demek. Bu da e, kayıp üzerine şehadettir. E, batıl şahitliktir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zahiren e, Allah Resulü'nün sahabesi. Zahid sahabelerden, e, bol, çokça ibadet eden, ibadete düşkün, günahtan alabildiğine uzak duran sahabelerden ve Allah'ın lütfu olan bir ölüm şekliyle e, ölmüş. Böyle birisine bile kesin bir şahitle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karşı çıkıyor ve illetinde söylüyor. Ben bile Allah'ın Resulü olduğum halde bana ne yapılacağını bilmiyorum diye. O halde muayyen şahıslar hakkında mutlak şahitlikte bulunmaktan kaçınmak gerekir. Ebu Bekre radiyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir adam birisini Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında övdü. Bunun üzerine defalarca sana yazıklar olsun, arkadaşının boynunu kopardın, arkadaşının boynunu kopardın buyurdu. Sonra şöyle dedi, sizden herhangi biriniz mutlaka kardeşini övecekse falanın şöyle olduğunu zannediyorum. Onun hesabını görecek olan Allah'tır. Allah'a karşı kimseyi temize çekemem. Onun eğer biliyorsa şöyle ve şöyle olduğunu zannediyorum dedi. Evet bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Demek ki hayırına şahitlik ettiğimiz bir kimse hakkında ben falanca hakkında e, falana temize çekmiyorum ama onun hakkında hayır umuyorum. Hayırlı zannediyorum. Hesabını görecek Allah'tır. Bu şekilde söylememiz emrediliyor. Muaviye Radiyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyrun işittim. Birbirinizi övmekten sakının zira bu boğazlamadır. Bunu da İbn-i Mace Sayısnan'da rivayet etmiştir. Miktat Radyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize övücülerin, meddahların yani yüze karşı övenlerin yüzlerine toprak saçmamızı emretti demiştir. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Ee, evet burada Müslimde geçen bu rivayette Miktat Radyalan kendisini veya bir başkasının yüzüne karşı öven birisine alıyor toprağı suratına fırlatıyor. Sen ne yapıyorsun dediklerine Allah resulü böyle buyurdu. Buyururken işittim diyor. Yani yüze karşı övenleri gördüğünüzde onların yüzüne toprak saçın. Bazılar da şimdilerde yani hadisi okumuyorlar ya. hadis okumayı da yasaklıyorlar. İşte fıkıh öğreneceksin. Fıkıh nereden öğreneceksin? Mezheplerin kitaplarından öğreneceksin. Diyorlar ki hadisi doğrudan okursan işte bir de bunu örnek veriyor bu hadisi örnek veriyor İşte bu hadisin zahiriyle amel etmeye kalkarsın işte adamın suranda toprak saçmaya kalkarsın diyor yahu bu hadisi rivayet eden sahabe zaten bu fiili yapıyor o fiilin gerekçesi olarak bu hadisi söylüyor işte hadis kitabı okumadıkları için yani hadis kitapları asıllarından okunmadığı için adam buralardan fikir yürütüyor ve hadisle amel etmenin karşısına e, maalesef böyle çürük şeylerle çıkıyorlar 33, şimdi o yüz çevireni gördün mü? 34, azıcık verdi ve sımsıka elinde tuttu. Mücahit dedi ki, burada Velid bin el Mughire kastedilmektedir. Ve ekta kelimesi, vermeyi bıraktı demektir. Yani e, cimriliği verdiği zaman azıcık vermesi, e, sımsıka elinde tutması burada cimriliğine işaret ediliyor. 35, kaybın ilmi onun yanında da o mu görüyor? Evet, yine aynı kişiden bahsediliyor. Burada e, Velid bin Mughire'nin tavrı kınanıyor. Evet, süre biraz uzadı ama az kaldı. Sureyi tamamlayalım en azından. 36, yoksa Musa'nın sayfelerinde olan kendisine haber verilmedi mi? 37, ve vazifesini yerine getiren İbrahim'in. i̇bn Abbas radyalanma şöyle rivayet ediyor. İslam'ın rükünleri 30 tanedir. Onları İbrahim Aleyhisselam'dan önce yerine getiren hiç kimse yoktur. Nitekim Allah Teala ve vazifesini yerine getiren İbrahim'in sayfelerinde olan kendisine haber mi buyurmuştur diye bu ayete işaret etmiştir. Katade dedi ki İbrahim Aleyhisselam Allah'ın taatine ve Rabbinin risaletini hak, halka ulaştırma konusunda ahdine vefa gösterdi. Mücahit de dedi ki İbrahim Aleyhisselam kendisine farz kılınanları yerine getirdi manasındadır bu ayet. 38. Doğrusu hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İşte falan şeyi yap, günah bana olsun böyle bir söz yok yani. Herkesin günahı, vebali kendisine aittir. 39. Şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur. i̇bn Abbas radiyalarına şöyle diyor. Allah Teala bu ayetten sonra... İman edenler ve soyları kendilerini imanda izleyenler, biz onların soylarını da kendilerine katıp ekledik buyurdu. Tur suresi 20. ayet. Sonra da salih babalar vasıtasıyla çocuklarını da cennete koydu. Evet, burada şöyle bir izah yapmak lazım. Ebu Hureyir radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İnsan öldüğü zaman üç şey dışında ameli kesilir. Devam eden sadaka... Yani e, kişi öyle bir sadaka, yani Allah için tasakkukta bulunuyor. Mesela çeşme yaptırıyor. Kendisi öldükten sonra da o çeşmeden faydalanılmaya devam ediyor. Bu devam eden sadaka. Kendisinden faydalanan ilim, yani ilim kitabı olur veya ilim talebesi yetiştirir. O ilimden faydalanılmaya devam eder. Öldükten sonra da onun ecri kendisine yazılmaya devam eder. Ve kendisine dua eden salih evlat. Bunların dışında kişi öldüğü zaman ameli kesilir diyor. Müslüm rivayet etmiştir bunu. Burada şu izahı yapalım. Bu ayet ile bu hadis arasında bir zıtlık söz konusu değil. Her kişiye, her insana kendi emeğinden başkası yoktur buyuruyor ayette. Bu hadiste bahsedilenlere gelince kişinin kendi emeğidir zaten bunlar. Mesela devam eden sadaka hayatında kendisi yapıyor. Kendi yaptığının karşılığını görüyor. Öldükten sonra da bu devam ediyor. İlim, faydalanılan ilim veya geride bıraktı musaf diye geçiyor diğer bir rivayette. Yine kendi amelidir. Öldükten sonra da bu amelinin karşılığını görmeye devam ediyor. Salih evladın duası, o evladı salih olarak yetiştiren yine kendisidir. Bu yüzden karşılığını görüyor. Ama şöyle olursa, adam evladını facir, fasık yetiştirebilmek için elinden geleni yaptı. Ona bütün hayır yollarını kapadı. O hayra gitmek istedikçe bu engel oldu. Bu adam öldü. Adam ölünce evladı e, Allah'ın yazgısı salih olarak hayatını devam ettirdi. Bu değil. Bu onun ameli değildir. Çünkü böyle birisi zaten küfür üzeredir muhtemelen. Küfür üzere ölmüştür. Bunun ameli kesilir. Burada iman ehli olan kimseler kasteliyor. E, i̇man üzere ölmüş olan kimseler. Evladını salih olarak yetiştirmişse veya buna niyet etmiş bu yolda gayret göstermişse, salih evladının yaptığı şeylerden, dualarından da faydasını görür. Evladı olmayan kimsere gelince bu konuda hiçbir delil yok. Mesela ben kabre gideyim, kabirdeki bütün müminlerin ruhlarına bir işte Fatiha okukayım. Böyle bir şey onun ruhuna ulaşacağına, ona fayda edeceğine dair bir delil yoktur. Bu ayette en büyük Delillerdendir, Yani ona ulaşmayacak konusunda. İmam Şafii i Raymullah da bu ayeti getirerek, bu ayet delil getirerek işte ölüye okunan Kur'an ulaşmayacağını söylemiştir. Çünkü onun kendi ameli değildir. Kendi evladı olsa, kabrin başında olmasına gerek yok zaten. Kabrin başında okumak ayrı bir bidat da. Sen sana Kur'an öğreten bir hocan veya onda o hocadan öğrenmene sebep olan annen, baban neyse vesile olan kimse, sen evinde bile Kur'an okusan veya salih işte sen sadakanı versen, ne bileyim hayırlı amellerde bulunsan, ona vesile olan kimse, ondan zaten hissedar olur. Bir bidatın ölmesine, bir sünnetin hayata geçirilmesine vesile olan kimse de hep böyledir. Ee, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan, Sayın Müslim'de yine hadisi biliyorsunuz. Ee, kim bir hayırlı çığır açarsa, ondan hayırlı amelden istifade edenler, amel edenler, İlk başlatanın... E, e, ...yani o amel işleyenlerin... ...sevabından hiçbir eksilme olmaksızın... ...ilk başlatanın üzerine de yazılır. Kim bir kötü çevir başlatırsa... ...günah olan, isyan olan bir... E, ...adet başlatırsa... ...ilk başlatanın günahından hiçbir eksilme... ...söz konusu... ...yani sonradan yapanların günahından eksilme olmaksızın... ...ilk başlatanın üzerine de onun günahı aynen yazılır. Bu... Böyle bir şey. Bu, bu hadislerde bahsedilen yine insanın kendi amelidir. Kendi amelinin karşılığı. İyi ya da kötü. Dolayısıyla e, ayet ile bu hadisler arasında bir çelişki asla söz konusu değil. Ve e, her kişi ancak kendi emeğinin karşılığı vardır. Ve kişinin salih olarak yetiştirdiği evladı kendi amelindendir. 40. Şüphesiz kendi emeği ileride görülecektir. 41. Sonra yaptıklarının karşılığı ona eksiksiz verilecektir. 42. Elbette son varış Rabbinedir. Süfyan-ı Sevri bu ayet hakkında dedi ki, Rab Azze ve Celle hakkında tefekkür etmek doğru olmaz. Yani Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında düşünmek yasaklanmıştır. Ebu Zerr radıyallahu anh'dan rivayeti zikretmişiz. Pek çok sahabeden geliyor da Allah'ın yarattıklarını tefekkür edin. Allah'ın yarattıkları hakkında düşünün. Allah'ın zatını tefekkür etmeyin. Yoksa helak olursunuz. Bunu Ebu Şeyh Azame'de rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu da Ebu Naim Hilye'de, Beyhak Şuhab'da, Taberani, Evsatta rivayet etmiş. Elbani Sayh'a da tarih etmiştir. 43. Doğrusu güldüren ve ağlatan odur. 44. Doğrusu öldüren ve dirilten odur. 45. Doğrusu çiftleri, erkek ve dişiyi yaratan odur. Bir damla sudan meni döküldüğü zaman gerçek şu ki diğer diriltme de ona aittir. Yani ilk yaratıldığı gibi kabirden e, diriltmede de ona aittir. 48. Doğrusu muhtaç olmaktan o kurtardı ve sermayeye verip hoşnut kıldı. i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki ayetin anlamı verip razı eden odur. Yani Allah'tır demektir. 49. Doğrusu Şira'nın Rabbi odur. Katade dedi ki, cahiliyede Araplardan bir kabile şu gördüğün Şira yıldızına ibadet ederlerdi. Yani o yıldızın Rabbi de Allah Azze ve Celle'dir demektir. 50. Doğrusu önce gelen adı o helak etti. Semud'u da böylelikle bırakmadı. Daha önce Nuh kavmini de çünkü onlar daha zalim ve daha azgındılar. Katade Rahimallah dedi ki Nuh Aleyhisselam'ın kavminden daha önce kendilerinden daha zalim ve daha azgın bir kavim yoktu. Nuh Aleyhisselam onları 950 yıl Hakk'a davet etti. Nuh Aleyhisselam helak olan nesillerden sonra gelen nesilleri hep Hakk'a davet etti. Hatta bize bildirilene göre kişi oğlunun elinden tutarak onu Nuh yanına götürür ve Nuh Aleyhisselam'ın yalancı olduğunu kast ederek Ey oğlum ben de senin gibiyken babam Beni bu kişinin yanına getirmişti derdi. Böylelikle gelen nesiller sapıklık ve Allah'a yalanlamada giden nesilleri takip etti. Yani düşünün 950 sene e, davet ediyorum Aleyhisselam. Davetine pek icabet eden olmuyor. Çok küçük bir azınlık. Çok çok küçük bir azınlık. Ve... Her nesil yani dede, torununu, baba, evladını elinden tutarak götürüyor. Nuh Aleyhisselam'dan sakındır Aman şundan sakın diye. Yani işte bir yüz sene geçsin de sonraki nesil işte bunları unutsun değil yani olay. Yani bu süreç hep böyle devam etti diyor. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın o çektiği sıkıntıyı düşünün. Yani insanlar tabi olmuyor. Sen işte davetle mükellefsin. Ee, ve her nesil işte torunlarına yeni nesillere hep seni karalayarak devam ediyor. Bir ümit kalmıyor. Nuh Aleyhisselam yani böylesi bir davetin 950 sene süren davetin arkasından kavmine beddo etmiştir. Bundan dolayı da işte acele etmekle hitap edilmiştir. Evet, bunu Taberi nakletmiştir. E, 53, altı üstüne gelen şehirleri de o yerin dibine geçirdi. Mücahit dedi ki, Civil onu gökyüzüne doğru yükselttikten sonra ters çevirerek yere attı. E, 54, böylece ona sardırdığını sardırdı. Katade dedi ki, burada üzerleri taşlarla örtülen Lut kavminin köyleri kastedilmektedir. 55, öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Katade dedi ki burada, Ey Ademoğlu, şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüpheye düşersin demektir. Fe beyeyi âlâ-i rabbike tetemara bu manadadır diyor. 56, bu önceki uyarcılardan bir uyarcıdır. Katade dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kendisinden önce gönderilen, rasullerin yaptığı şeyleri yapmak üzere gönderilmiştir. Yani bu ayette de Muhammed aleyhissalatü vesselam kastediliyor. 57, el-Azife yani kıyamet yaklaştı. İbn Abbas radıyallanma el Azife kelimesi kıyamet gününün isimlerinden biridir ve Allah onu büyüterek kullarını sakındırmaktadır. Mücadeledi ki kıyamet günü yaklaştı demektir. Yani azfe kelimesiyle kıyamet günü hasrediliyor demiştir. 58 Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. Şimdi siz bu sözden dolayı mı hayret edersiniz? Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz ve şarkı söylüyorsunuz. İbn Abbas radıyallahune bu ayette geçen samidun kelimesi Yemen lehçesinde şarkı söylemek demektir. Müşrikler Kur'an okunduğunu içtikleri zaman şarkı söyler ve oynarlardı. 62 Hemen Allah'a secde edin ve kulluk edin. Bu secde ayetidir. İbn Abbas radıyallahu anhu dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okuyup secde etti. Bunun üzerine orada bulunan Müslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar da secde ettiler. İbn Mes'ud radıyallahu anh de, içinde tilavet secdesi indirilen ilk sure Necm suresidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi okuyup secde edince orada bulunan herkes secde etti. Ancak bir kişinin bir avuç toprak alarak ona secde ettiğini ve sonra da bu kişinin kafir olarak öldürüldüğünü gördüm. Bu kişi de Umeyye bin Halef idi. Yani o alnını toprağa yere koymaya böbürleniyor, kibirleniyor da yerden toprak alıp o da alnına koyuyor. E, bu kişi de kafir olarak ölüyor. O sırada da müşrik zaten ama ölümü de o küfür şirk üzerine oluyor. Ata bin Yeser dedi ki Zeyd bin Sabit radıyallahu imamla beraber okumak hakkında sorulunca imamla beraber hiçbir şey okunmaz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okuduğunu ve tilavet secdesi yapmadığını da söyledi. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu e, tilavet secdesinin müstahabı olan bir hüküm olduğunu ifade eden rivayetlerden birisi. E, Ömer radıyallahu de e, Uygulamalı olarak bu rivat edilmiştir. Yani bir hafta cuma hutbesinde bir secde ayeti okuyor, e, iniyor, secdesini yapıyor, tilavet secdesini yapıyor. Ertesi hafta aynı ayet okulunda yapmıyor. Yani e, secde ayetinde tilavet secdesini yapmak müstahaptır, farz değildir. Hanefilerin aksine e, Allah Resulü'nden ve Sabilerinden bu şekilde vardı olmuştur. Allah azze ve celle izin verirse 44. sure Kamer suresini bir sonraki derste inşallah geçeceğiz. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü la ilaha illallah ve estağfuruke ve töbûl ek.